Merhaba, Su hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Evet, şimdi bugünkü konumuz geçtiğimiz pazar günü, 2 Şubat günü, e, Dünya Sulak Alanlar günüydü. Onunla, onunla ilgili konuşacağız. Dünyada sulak alanlarla ilgili en önemli ve ilk sözleşme Ramsar Sözleşmesi. 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde Ramsar Sözleşmesi adıyla bu sözleşme imzaya açıldı. Bu anlaşma özellikle su kuşlarının yaşama alanı olması dolayısıyla belirlenen kriterlere uyan sulak alanları koruma altına alıyor. Türkiye'de sulak alanların korunmasıyla ilgili ise ilk kez 1991 yılında Çevre Bakanlığı'nın kurulmasının ardından yine bakanlığın bünyesinde sulak alanlar birimi kurulmuştu. 93'te de sulak alanların korunması genelgesi bakanlık tarafından yayınlandı. ...1994'te ise bir sene sonra Türkiye Ramsar Sözleşmesi'ne taraf olarak Manyas Gölü'nü, Burdur Gölü'nü, Sultansazlığı'nı, Seyfe Gölü'nü ve Göksü Delta'sını sözleşmeye dahil etti. Evet, ilk başta beş tane evet. sulak alanı Ramsar'a dahil ettiler, sonradan Hı -hı. geliştirdiler. Şimdi bu Ramsar Sözleşmesi'ne göre sulak alanların tanımı şöyle yapılmış. Doğal ya da yapay, sürekli ya da mevsimsel, tatlı, acı ya da tuzlu, durgun ya da akan su kütleleri... Bataklıklar, turbalıklar ve gelgitin çekilmiş anında derinliği altı metreyi aşmayan deniz suları olarak tanımlanmış. Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi kriterlerine uygun e, 200'e yakın uluslararası öneme sahip sulak alan olduğu söyleniyor. Ancak e, ilk başta hani 94 yılında beş e, bölgeyi sulak alanı ilan etmişti. Yıllar içerisinde e, bu sayı 14'te. Ulaşmış 20 sene, içinde, 20 sene içerisinde. Hı -hı. Evet Manyas Kuş Gölü, Ak Yatan Lagünü, Gediz Deltası, Göksu Deltası, Kızılırmak Deltası, Kızıören Obru, Burdur Gölü, Kuyucuk Gölü, Seyfe Gölü, Ulu Abat Gölü, Meke Gölü, Sultan Sazlı, Yumurtalık Lagünü ve Nemrut Kalderası. Şimdi e, senin de söylediğin gibi 20 yıl içerisinde 14 e, 5'ten 14'e yani dokuz tane daha eklenmiş, evet. evet. Şimdi bunun nedenine ilişkin olarak soruluyor. Yani e, 200'e yakın alan var deniyor. Niye 14 tanesini ancak Ramsar Sözleşmesine dahil edebildiniz? Bakanlığın yaptığı açıklama teknik kapasite eksikliği. Hmm. Yani şunu söylüyor bakanlık, bu sulak alanların birimlerinin belirlenmesi, işte sulak alanların bilim kurullarının oluşturulması, sınırlarının çizilmesi, <gülüyor> yönetim planlarının hazırlanması gibi bir sürü bir faaliyet var. Ee, bu faaliyeti yerine getirebilecek olarak e, insan gücüm i̇nsan yok diyor, yok, o yüzden evet. belirlemedik diyor. Gerekçe ne kadar güzel bu? bir gerekçe. Evet, tamam. süper. Bunu hemen. Evet, peki birazcık da şeyden bahsedelim, sulak alanlar neden önemli? Her şeyden önce bunlar sadece bünyelerinde barındırdıkları su için değil. Aynı zamanda dünyanın en önemli genetik <gülüyor> rezervarları olduğu için de önemliler. Sulak alanlar türlerin yüzde kırkını, tüm hayvan türlerinin ise yüzde 12'sini barındırıyor. Bu alanların ayrıca taşın kontrolü sağlama, yeraltı sularını besleme, kıyı çizgisinin korunma, kıyı çizgisini koruma... ...fırtınalardan koruma, sediman ve besin depolama, iklim değişikliği kontrolü ve su arıtımı gibi daha pek çok işlevi var. Süleyman Demiral Üniversitesi'nden Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi, yardımcı, doçent, doktor Erol Kesici... ...sulak alanlarla ilgili güzel bir şeyler söylemiş, onlardan biraz alıntı yapalım. Ekosistem denilince akla ilk önce su kaynakları gelir... Doğal ortamlarda bitki ve hayvanların tür ve sayısının çok olması o doğal kaynağı zenginliğini göstergesidir. Bu da tüm canlıların su, toprak ve hava gibi yaşamsal kaynakların kalitesini gösterir. Bulundukları bölgenin su rejimini dengelemede işlev ve katkılar sağlayan sulak alanlar, içtiğimiz, tarımda, endüstride kullandığımız suyun tek doğal, masrafsız fabrikalarıdır ve bulundukları yörenin iklimini de düzenlerler. Yani sulak alan yoksa su ve gıda, gıda yok, yaşam yok demiş. Evet, bu kadar önemli bir alan için e, dünyada bir gün ayrılmış durumda alanlar için. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü. E, geleneksel olarak da e, devlet erkanı aynı gün açıklamalarda e, bulunurlar her sene. Şimdi bu yıl e, yapılan açıklamada sulak alanların ne kadar önemli olduğunu anlayalım. E, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu e, ifade etmiş. Şimdi o ifadelerinden yola çıkarak biz Türkiye'deki sulak alanların durumunu e, biraz konuşmak istedik. E, Bakan Eroğlu açıklamasına şöyle başlamış. E, 135 tane uluslararası ehemmiyete haiz sulak alan e, bulunuyor Türkiye'de demiş. Bunlardan 14'ünün Ramsar Sözleşmesi'ne uygun yönetilmesi Türkiye'de sulak alanların öneminin, Farkında olduğunu ve korunduğunu çok açık gösteri diye bağlamış cümleyi evet. ee, bir kere 135 sayısını hemen şey yapmak lazım 200'e yakın, yakın sulak evet. alandan bahsediliyor ikincisi 20 yıl içerisinde bu 200 alanın ancak 14'ünü koruma alanı olarak e, ilan etmişsiniz ve bundan da gurur duyuyorsunuz. Ee, bu, bu, bir de e, ilan edememe nedenlerini de teknik altyapıdaki yetersizliğe bağlamışsınız. Bu aslında bu alanlara hiç mi hiç önem vermediğinizin açık göstergesi cümleyi evet. tersten kurmuşlar. Aynen öyle. Belki de dalga geçiyor olabilir tabii. Ee, şimdi bir de şey var bu örneği de verelim. Bu sadece koruma altında olması gereken sulak alanların hani Ramsar kapsamına alınmaması değil. Aynı zamanda şey var Amik Ovası'nda. Bir olay var. 1960'lardan itibaren kurutulmuştu burası. Zamanla da ovaya Hı -hı. dönüştü. 2007 yılında burada Hatay Havalimanı açıldı. Ve Hı -hı. her de sular basıyor zaten. Yani yağmur döneminde göl tekrar bir parça doluyor. Eski göl diyelim. Ama buna rağmen Eroğlu devam etmiş. İşte geçmişte Beyşehir Gölü'ne bırakılan İsrail sazanından bahsediyor. Gölde tabi balıklar yok edilmişti bizden önceki dönemde diyor. Bunun önüne geçmek için çalışma yaptık. ...İsrail sazanını gölden çekip gölün tabi balıklarını çoğaltmayı planlıyoruz demiş. Yine bir başka örnek bunu söylüyor ama... ...yani bizim gördüğümüz örnekler Eğridir e, gölünden. Niye kaderine bırakıldı diye soruyoruz. Şimdi eskiden yılda 500 bin ton balık avlanan bir gölden bahsediyoruz... ...ve Türkiye'nin dördüncü büyük gölü. Burada e, şimdi... O kadar şey olmuş ki başka türler konulduğu için akbalığı diye bir balık, dişli sudak aynı zamanda ismi. Bunu attıktan sonra bu balık e, gölün içindeki otları biçiyor. Sadece yemiyor, biçiyor. Ve zaman içerisinde ilk başta bir bolluk olmuş ama balık bitmiş ve gölde ot çoğalmış. Su kokmaya başlamış, balıklar da yok olmuş. Artık her sene başka barajlardan, Karacaören Barajı'ndan buraya balık getiriliyor. O noktada yani gerçekten. Bu örnekleri falan söylemiyorlar. Sadece bir iki tane olumlu bir şey yapıldıysa veya yapılacaksa onları söylemlerinde Yer bahsediyorlar. Mi? Evet. Evet. Ee, şimdi e, bu sulak alanların neden kurduğuna ilişkin olarak evet. e, neden bu haldeler açacak olursak. Yani bunun en önemli nedenlerinden birisi çoğumuzun bildiği üzere iklim değişikliği ve Türkiye'de iyice etkisi altına alan kuraklık. Yani yağış yok ama su kullanım tam gaz devam ediyor. Gölleri besleyen akarsular üzerinde barajlar ve HES'lerin sayısı her geçen gün artıyor. Bundan dolayı işte göller bir türlü beslenemiyor. Göllerden izinli ya da izinsiz su çekimi artıyor. Bu da su seviyesini düşürüyor. Göller öncelikli olarak yani yaşamın hakkı olarak yaşam hakkı içerisinde tanımlanmadığı için insani su kullanım amaçlı değil de hı hı. E, yoğun olarak sanayi ve endüstriyel e, tarımın e, bitmeyen talepleri için kullanılmaya devam ediyor. Bunlar bütünüyle işte bu sulak alanların yok hı hı. olmasına yol açıyor. Evet. E, geçen haftalarda birkaç kere gündeme getirdik. Örneğin Sabanca Gölü ibretlik bir ee, örnek evet. ee, gölün e, günden güne e, su seviyesinin azaldığı biliniyor. Buna rağmen e, işte Tüpraş başta olmak üzere sanayi endüstriyel amaçlı su kullanımı ve su şirketlerinin ambalajlı sular için su çekmesine Çek devam ediliyor. Hı -hı. Evet. Bu sayede bu göl elden gidiyor. Her geçen gün daha kötü haberler alıyoruz zaten. Evet. Zaten son 40 yılda Türkiye'de 40'a yakın göl kurumuş. Devlet Su İşlerinin verilerine göre artık göl olmaktan çıkıp tamamen kurumuş su varlıklarımız şöyle. Hemen onlardan bahsedelim. Hı hı. Konya Hotamış Gölü, Kayseri Yay Gölü, Ankara <gülüyor> Çöl Gölü, Kayseri'deki Engir Gölü, Hatay Amit Gölü'nden bahsettik artık bir ova oldu kendisi. Aslında e, burada Hatay'da hı. bir şey daha ekleyelim. Şimdi 2 e, Şubat'taki e, sulak alanlar gününde. Bakanın yaptığı konuşmada buna da şey yapmış. Eskiden diyor ki sıtma ile mücadelede maksatıyla ıslah edilen alanlar vardı. Ne kadar cahilce bir anlayıştı falan filan diye bahsetmiş. Ama aynısını bugün de yapılıyor. Yani Amik Gül'ün şey şey evet, havaalanı. E, havaalanı yapıldı üstüne. Amik şey yapabilirler. Eski evet. haline kavuşturabilirler. E, geçmişi e, ne derler e, olumsuzlarken kendi yaptıklarını hiçbir şekilde hadi. görmüyorlar. Evet. Yine devam ediyoruz. Konya Akşehir Gölü, Afyon Eber Gölü, Ereğli Ak Göl, Kütahya'da Simav Gölü, İzmir Gölcük Gölü, Çanakkale Ece Gölü, Trabzon Sera Gölü, Antalya Avlan Gölü. Burası şimdi biraz çalışmalar devam ediyor tekrar canlandırmak için. Bir parça başarılı olundu. Çanakkale Ece Gölü. E bunlar tamamen kuryalar. Bazıları da hani kurumadan önceki aşamada bataklık halinde yani almaya saydıkların... başladık artık göl olmaktan çıkmış Çıkmışlar, Evet olan kurumuş Hı -hı. E, göller. Evet. Şimdi bazıları ise e, bataklık halini almış göller. E, yani göl vasfını kaybediyor aslında. Hı -hı. E, onlara bakacak olursak Akşehir Gölü başta geliyor herhalde. Birkaç yıl öncesine kadar suyla dolu ama şimdi en kurak haline ulaşmış durumda. Seyfe Hı -hı. Gölü son beş yıldır çok ciddi ama e, bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 14 bin hektarlık bir gölden bahsediyoruz. Ramsar alanı olmasına rağmen bakın evet. burası. DS'nin kurutma e, amaçlı projelerinin ufak değişikliklerle hayata geçirilmesi ve gülü besleyen kaynakların tarım ve içme suyu amaçlı kullanılması nedeniyle tamamen kurudu. Beyşehir Gölü çok ciddi su kaybı yaşıyor. Tuz Gölü son 50 yılda yarı yarıya küçüldü. Çevredeki yerleşim bölgelerinin kanalizasyonu da e, göle akıtılır durumda. Kurtulan alanı 80 bin hektar. Sulama barajları ve yeraltı sularının plansız çekilmesi nedeniyle gölün en azından yarısı kuruduğu biliniyor. Hı -hı. Geri kalan kısmında da zaten ekolojik e, bir fonksiyon sürdürülemiyor. Hı -hı. Eşmekaya sazlığı, devam edelim mi böyle? Hı -hı. Kulu Gölü, <gülüyor> evet. Sula Gölü, bu Konya'da. E, Ereğli Sazlı yine Konya'da. Kayseri'de Sultan Sazlı Burdur'da Kestel Gölü Gavur Gölü Kahramanmaraş'ta Düden Gölü Bolluk Gölü Konya'da Tersekan Gölü Evet. liste uzun yani <gülüyor> bundan program biter bu şöyle, doğa mirası olan Longoz ormanları bile tehlikede bunlar dünyada çok az bulunan yerler Acarlar Longoz'u %40 oranında küçülmüş kuraklıktan Tabi sadece kuraklık değil, tarım amaçlı arazi açılması ve yakacak temin için kaçak ağaç kesilmesi, aşırı avlanma, suyun evsel ve tarımsal atıklarla kirlenmesi... ...yine bu acarlar Longuz'un karşı karşıya kaldığı diğer sorunlar, başlıca sorunlar. Türkiye'nin önemli gölleriyle ilgili olumsuz haberler de medyada birer ikişer yer almaya başladı kuraklıkla birlikte son bir iki aydır. Ee, hani henüz kurumamış göllerden bazıları da kurmak üzere bunlardan birkaçına göz atacağız ama... Önce bir şarkı dinleyeceğiz. Eddie Santiago'dan geliyor. Yuvia. No me digas nada ya lo sabía Que nuestro román acabaría Nada quiero más palabras I'm <laughs> your Su hakkında bu hafta e, sulak alanlardan kurak alanlara dönüşen e, göllerimizi, sulak alanlarımızı konuşuyoruz. Biz e, genel olarak hepsinden bahsettik. 40'a yakın gölün kuruduğunu tamamen ve e, şey olduğunu da anlattık. Hani sonuçta kurumayanlar da kurumak üzere bataklığa dönüşüyor falan diye söyledik. Ve son olarak da işte şeyden bahsedeceğiz. Biraz da hani son dönemde kuraklıkla birlikte son derece fazla gündeme gelen ve kurma sorunuyla kuraklık sorunuyla yüzde gelmiş iki tane gölden bahsedeceğiz. İlki İznik Gölü. Bursa'da bulunan İznik Gölü'nde tehlike çanları çalıyor diye bir haber vardı mesela. Marmara bölgesinin en büyük gölü İznik. Evet. 298 Evet. evet 300 neredeyse. Evet. 300 kilometrekarelik bir alana sahip. Gölün su seviyesinde çok ciddi çekilmeler var. İlçe sakinleri ve çiftçiler e, bu durumdan memnun değil tabi doğal olarak. Yağmur yağmadığı için kıyı şeridinde yer yer 10 metreye kadar su çekilmesi olmuş ki bu e, bir iki hafta önceki haber e, sürekli azalıyor yani sürekli evet. burada bir e, inme var daha doğrusu çıkma var yani 10 metre çıkıyor ama e, suyun seviyesi iniyor. Göl çevresinde binlerce zeytin ağacı var. Gölde yeterince su kalmadığı için de zeytinliklerin geleceği tehlikede. Yani zeytincilikle uğraşan bir sürü insan var burada. Ee, İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu şöyle demiş. İznik'in tarımına yön veren bir göl burası. Sulama ihtiyacımızın bir kısmını bu gölden sağlıyoruz. Göl olmazsa tarım ürünlerimiz de sulanamaz. Ama yağışların az olması yüzünden gölde bir miktar çekilme var. Son on yılın en büyük çekilmesi bu sene yaşandı demiş. Yağışlar yağmazsa daha büyük bir sıkıntı bizi bekliyor. Kıyıdan çekilme 5 ile 10 metre arasında bu ciddi bir orandır. Bu aylarda normalde çekilme olmaz. Kış mevsimi olmasına rağmen böyle olması bizi korkutuyor diye şeyde bulunmuş. Yani, beyanatta bulunmuş. Evet İznik önemli bir göl ama onun... E, bu çekilmesi sırasında e, güzel bir haber gelmişti. Bu evet. <gülüyor> <O> da, <söylemeden gülüyor> da enteresan geçmeyelim. bir durum. Evet yani bu ilk defa 10 metreye kadar çekilmesi söz konusu diyorlar. E, ve İznik aslında üç medeniyeti ev sahipliği yapan e, Hristiyanlık tarihinde önemli merkezlerinden sayılan e, bir bölge. <gülüyor> Şimdi bu, burada sular çekilince tesadüfen aslında e, bir şey keşifte bulunuyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik'in tarihi kültürel mirasının havadan görüntülenmesi e, sırasında bakıyorlar ki e, gölün e, tabanında e, bir kilise kalıntısı Baselika'ydı herhalde. Uh -huh. Aziz e, Peters Kilisesi olabileceği tahmin ediliyor. E, öyle bir kalıntı ortaya çıkıyor ve e, baya büyük bir e, şeyden bahsediyoruz aslında. Yapıdan bahsediyoruz. Uh -huh. Göl altındaki kilisenin Ayasofya Kilisesi'den daha büyük olabileceği tahmin ediliyor. Tabii bu araştırmalar başlatıldı. Hangi döneme ait, ne zaman yapılmış diye Hı. daha... Ya pek çok çalışma başlayacaktır. Evet, daha ileriki dönemlerde edineceğiz ama önemli bir tarih eser gün ışığına çıkartılmış olduğu kötü bir vesileyle tamam, olsa da tesadüf olarak tabii. <gülüyor> evet. evet. bir başka haberde Manyas'san, Manyas kuş cennetini hepimiz duymuşuzdur. Manyas gölünde de tabii çok ciddi kuraklıktan etkilenme söz konusu. Burayı besleyen koca çay da kurumuş artık. Ancak bundan yedi sene önce de göl suyu yaklaşık iki kilometre kadar çekilmişti ve su derinliği 30 santime düşmüştü. O kadar sığ. Zaten normalde de sığ bir göl. Buna bağlı olarak onlarca balıkçı teknesi ve milyonlarca midye sahilde kalmış. 2006'da sezonda 700 bin ton balığın, 700 bin ton civarında balığın avlandığı bereketli köyünde iskele tamamen toprakta kalmış. Balıkların yaşadığı yerlerde şimdi inekler ve koyunlar otluyor. Köylüler yağmurun yağmaması kadar Karacabey Ovası'nın sulanması için gölden su çekilmesinin de gölü bu hale getirdiğini belirtiyorlar. Göl kenarındaki üç kooperatife bağlı yedi sekiz e, köy balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Ama haftalardır gölü açılamıyorlar çünkü su kalmamış. Köylüler 90 bin dönümlük gölün yaklaşık 200 dönümlük alanında 140 santim su var diyorlar ve geri kalan bölgelerde su seviyesinin 30-40 santimde olduğunu söylüyorlar. Burası 266 çeşit kuş türünün olduğu bir yer, ama şimdi 20 çeşit kuş kalmış sadece. Evet. Kuşlar da artık görünmez olmuş yani buralarda. Hı hı. Şimdi burada pelikan yuvaları var ve diğer göçmen kuşların kuzukaya yattıkları e, söğüt ağaçları, e, sunanın 200 metre çekilmesi nedeniyle karada kalmış durumda. E, Manyas Avrupa Konseyi tarafından 15 Mart 1976 tarihinde, tabiatın en iyi ...korunduğu yerlere verilen A sınıfı diplomaya sahip e, bir hmm. bölgeyken... ...şimdi e, kuşların e, işte yumurtalarına bırakabilecekleri alanların olmadığı Olmadı bir, bir şeyden bahsediyoruz. Bölgeden bahsediyoruz. E, her yıl olduğu gibi e, göğsünün doğal olarak yükselmesi nedeni ...Ocak ayından itibaren 3 metre yüksekte su içinde yer alan pelikan yuvalarıyla... ...diğer göçmen kuşlarının yuva yapıp Kuluçkaya yattıkları söğüt ağaçları... E, ...suların 200 metre kadar çekilmesi... ...ve 3 metre kadar alçalması nedeniyle... ...tamamen toprak üstünde kalmış durumdalar. Evet. Bu, e, yani bu ortamdaki... ...canlı yaşamın aslında... ...büyük bir tehdit altında olduğunun... E, ...verilerini aktarmaya... ...çalışıyoruz şimdi sizlere. Evet. Balıkçı motorları da... ...yani balıkçılık da zaten çok ciddi... ...tehlike altında. Evet. E, eğer bir an önce önlemler... ...alınmazsa, bir zamanlar A sınıfa... ...diplomaya sahip olan... E, çok Afrika, önemli Avustralya ve Güney Avrupa ülkelerinden Hı -hı. kuluçkaya yatmaya e, gelen kuşların, göçmen kuşlarının evet. Evet, e, evsiz Hı -hı. kalacakları ortada. Kesin, evet. Şimdi tabii bu kadar büyük bir kuraklık varken e, Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yine bir takım açıklamalar yaptı. Bunları Ona, hep iki e, Şubat'ta yaptıklarını evet, söyleyelim. Evet. Dünya <gülüyor> Sulak Alanlar, alanlar Gönü'nde. evet. Şimdi şey diye sorulmuş hani basın mensupları kuraklıkla ilgili soru sormuşlar kuraklıkla ilgili ne, ne gibi önlemler alınıyor diye. Onun cevabı da şöyle olmuş inşallah bir kuraklık olmaz Cenabı Allah'a dua ediyoruz. Türkiye'de çok suyu çok iyi yönettiklerini söylüyorlar ve yine devam ediyor Eroğlu genelde yedi yılda bir Türkiye'de kuraklıklar yaşanır demiş ama bu doğru değil. 1950'lerden evet. bu yana kuraklığın arası gittikçe kapanmış. Evet 50-51, 73-74, 88-89, 94-96, 2000-2001, 2006-2008 yıllarında aşırı kuraklık dönemleri tespit edilmiş. Evet. Farklı değilseniz eğer e, şimdi 1951'den 70-74. 3'e kadar, 73-74'e kadar arada 22 sene var. Evet. Sonraki dönemde 14, 14. sonra 5'e sonra 4'e inmiş. Gittikçe azalıyor yani bu evet. herkes biliyor. 7 sene falan değil bu. Belki değil. de ortalamasını ee, aldı bilemiyoruz. Şöyle bir, bir durum var. Zaten yağış oranlarındaki azalma 2012'den itibaren başladı. Hala yağış azlığı çekiyoruz. 2014'te de devam edeceği söyleniyor. Evet. Ee, burada artık bu periyotlar yani bu doğal olarak söylediği Ritmik kuraklık olarak periyotlar. söylediği bakanın periyotlar bozuldu. Bunun bir nedeni var. iklim değişikliği. Evet. Bir de şöyle demiş konuşmasının bir yerinde. Yağışlar gelecek diye müjdelemiş. Ama şunu söylemek lazım. Kısa süreli yağışlar oldu diye kuraklık ortadan kalkıyor diye bir durum yok. Kuraklık Hı -hı. uzun erimli, karmaşık ve çok boyutlu bir mesele. Evet. Ee, Buna da sadece inşallah e, diyerek ve dua, dua ederek, ederek e, herhangi bir çözüm bulunamayacağı çok açık. Zaten öyle demiş hani kuraklık tarımı etkileyecek mi diye sorduklarında şey e, basın mensupları inşallah bir kuraklık olmaz Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz ben de dua ettim duasız bir şey olmaz demiş. Tamam, Biz durumda... daha e, doğadan daha fazla şeyler beklediğimizi, iklim evet. değişikliğine karşı mücadele edilmesi, hükümetin bu doğrultuda adım atması gerektiğini evet. ve su varlıklarında da korunmak üzere adım atması gerektiğini talep edelim. Evet. Programı da burada bitirelim. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı